Allah'ım, Şeytan Rajaimsiz, Allah Rəhmân Rəhîm. Alhamdülillah, ala Rasûlûna Muhammed ve ala aale ve cahbî ajamâin. Selamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı geceler. Hayırlı dersler diliyorum. E, programda bir sıkıntı olduğu için yarım saatlik gecikme oldu. E, i̇nşallah yarım saatlik gecikmeden sonra e, dersimize başlayacağız. Bugün e, Musa kardeşimizin de teklif ettiği gibi soru ve cevap şeklinde bir ders işlemek istiyoruz. Soru ve cevap şeklinde işleyecek olduğumuz derste sorularınızı ekrana bekliyoruz. Musa kardeşimizin daha öncelinde göndermiş olduğu birkaç soru var. Siz sorularınızı ekranda yazana kadar ben bu sorulardan başlamak istiyorum inşallah Teala Tabii uzun bir zamandan sonra e, yeniden bu odada olduk. Birçok zaman tembelliğimiz, birçok zaman meşguliyetimiz oluyor. Ve e, buradaki görevimizi ifa edemiyoruz. Hakkınıza helal edin. Ama inşallah sizlerin de duasıyla, gayretiyle, davetiyle bu konudaki azmimiz inşallah bundan sonra daha kuvvetli olacaktır. Dualarımız bu yönde, sizlerin de duaları inşallah bu yönde olsun, bizler için dua edin ki bizim de azmimiz, sebatımız, sabrımız, bu konuyla ilgili e, isteklerimiz daha güçlüce olsun inşallah ve bu derslerimiz hayırla sonuçlansın, bereketli olsun. Evet, hoş bulduk diyorum bütün kardeşlerime. Hoş geldin diyen kardeşlerimiz, selam veren kardeşlerimize, aleyküm selam cümleden. Ve hemen ben vakit kaybetmeden sorulara geçmek istiyorum. Ekrana yazacak olduğunuz sorulara elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla cevap vermek istiyorum. Evet. Ben hemen Musa kardeşimizin sormuş olduğu bir soruyla Başlayayım ve diğer kardeşlerimizde inşallah bu geçen süre içerisinde sorularını sorarlar. Öncelikle sanıyorum sesimiz e, yani iyi anlaşılıyor. Biraz mikrofon sus e, konuşuyorum şu anda. Cihazımızda biraz uzak ama inşallah anlaşılıyordur. Evet Allah razı olsun. E, Bakara suresinin son iki ayeti vasıtasız mı vahyedilmiştir diye bir soru sorulmuş. Böyle bir şey vasıtasız bir şekilde vahyedildiğine dair bir bilgi ben bilmiyorum. Şimdiye kadar da duymadım, böyle bir şey okumadım, görmedim. Bunu bu bilgiyi belli bir kaynağı dayandırarak tabi bilenler varsa burada paylaşsınlar Ben böyle bir bilgi şimdiye kadar edinmedim, okumadım. Dolayısıyla bu konu için şöyledir, böyledir demek de istemiyorum. Ama bildiğim kadarıyla Yüce Rabbimiz vasıtasız olarak bir vahiy indirmemiştir peygamberimize. Bu tamamen Cibril aleyhisselam vasıtasıyla bu vahiyler, bu ayet kelimeler indirilmiştir. İkinci bir soru, borcu geri öderken gönüllü olarak bir miktar fazla vermek faiz midir? Faiz değildir. Bir insan borcunu ödedikten sonra e, bu kardeşine yani kendisine yardım eden bu kardeşine ihtiyacı dahilinde eğer ihtiyaçlı olduğunu da görüyorsa sadaka mahiyetinde veya e, iyilik mahiyetinde bir yardım ederse yani sonradan ona bir e, hediye mahiyetinde bir para fazla bir para e, verecek olursa bunda bir beyiz yoktur çünkü faiz olabilmesi için paranın önceden ee, bu şartla borç olarak alınmış olması ve bu şartla e, kişi tarafından, borcu veren kişi tarafından verilmiş olması lazım. Böyle bir beklenti olmadan, böyle bir mevzu geçmeden, bu para e, Karzı Hasen iyilik namına verilen borç mahiyetinde verildiyse, burada, ee, hiçbir sıkıntı yoktur. Hiçbir faiz olayı da söz konusu değildir. Kişi daha sonra e, borcunu ödedikten sonra karşı taraf herhangi bir beklenti içerisinde olmadan kişi iyilik mahiyetinde, sadaka mahiyetinde e, hediye mahiyetinde bu kardeşine bir miktar karşılıksız para verirse bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu e, sadece Niyetine göre o kişinin e, iyiliktir, sadakadır ve e, niyetine göre hayırlı bir iştir. Diğer bir soruya geçelim. E, Cuma namazının öğle vaktinde kılınacağının ayetlerden delili var mıdır? Evet, ayetlerden bunun delili vardır. Ya eyhellezina amenu iza li salaa iza nudiya lis salati min yawmi ey iman edenler cuma günü size davet yapıldığında namaza çağrıldığınızda namaza koşun Burada bu namazın öğle vaktinde olduğuyla ilgili bir delil, bir hadis, bir ibare yok. Ancak sünnet ayetleri açıklıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını, cuma günü öğle vaktinde eda etmiştir. Bu da e, sünnetin, bu ayetin kapsamını belirlemesi açısından e, önemlidir, yeterlidir, kafidir. Buradaki uygulama, buradaki e, İdra Nuriye'deki yani ne zamanki namaza çağrılırsınız icabet edindeki o vaktin öğlen vakti olduğu, öğle vakti olduğu, Nu bize açıklamaktadır. Evet, şeytan ismini alan iblis zamanında bir melek miydi diye bir soru sorulmuş. Evet, aslında buna dair bir takım rivayetler söz konusudur. İblisin cinlerin atası olduğu ile ilgili rivayetler vardır. İşte beş büyük melekten biri olduğu ile ilgili rivayetler de vardır. Bu konuyla ilgili kardeşlerimiz kaynaklara baksınlar. Buradaki bir takım karşılıklı bilgileri kıyaslamak suretiyle konuyla ilgili daha geniş kaynaklardan bilgi alabilirler. Ben e, şahsen bu konuyla ilgili bu, bu tür rivayetler olduğunu e, duyuyoruz, biliyoruz. Ancak daha geniş bilgi e, vermek için inşallah e, bir başka zaman bu sorunun cevabını vereyim. Nuh e, kardeşimiz, Nuh Erdal kardeşimiz sormuş. ve ondan önce Ahsen Hilal kardeşimizin soru sormuş. Ha ondan önce Musa kardeşimizin ekranda bir sorusu var. Ben şimdi iki türlü ekran olduğu için farklı farklı ekranlar olduğu için hangisinde tabi öncelikli soru sorulmuş onu bazen karıştırıyorum ama esas ekrana ortak ekrana baktığında gördüm ki Musa kardeşimizin orada bir sorusu var. Ondan başlayalım. Namazlardan sonra camide musafaha yapmanın hükmü nedir? Namazlardan sonra Allah kabul etsin şeklinde musafaha yapmak sonradan çıkan bir bidattir. Bunu dinin gereği olarak görmek bir bidattir. Sünnet olarak görmek kesinlikle yanlıştır. Ancak musafaha yani namaz sonrası yapılması gereken bir iş bir ameliye veya sünnetin gereği bir iş olarak düşünülmeden, sadece e, hal hatır sorma babında, kardeşliği geliştirme e, babında e, yapılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan bunu merasim haline getirmemektir. E, mutlaka ben işte e, namaz kıldıran hoca efendiyi Allah kabul etsin şeklinde misafaha etmem gerekir şeklinde bir düşünce içerisinde olmamız lazım. Mutlaka işte cemaate katılanların kendi aralarında mutlaka Allah kabul etsin şeklinde bir müsafaha getirmeleri, misafaha yapmaları şeklinde bir uygulama olmaması lazım. Bu uygulama tamamen sonradan çıkan bir uygulamadır. Sünnetle Uzaktan, yakından alakası yoktur. Ancak e, şu vardır. Kişi namazını kıldıktan sonra sağındaki ve sondaki kişi, kişiyle musafaha yapabilir. Bununla ilgili e, peygamberimizden gelen bir takım e, haberler söz konusudur. Abartmadan sağında, solundaki bulunan kişiye yani gerekli zikri namazda, namazdan sonra yapılacak olan e, viltleri, zikirleri yaptıktan sonra e, bu sağımızda solumuzda oturan kardeşlerimize e, işte elimizi uzatarak musahafa yapmamızda bir sıkıntı, bir sakınca yok, e, sünnette de bunun caiz olduğuna dair, uygulanmış bir olay olduğuna dair haberler e, sahih haberler vardır. E, yanlış nedir? Yanlışı şudur. Bizler özellikle ülkemizde bunu bir merasim haline getiriyoruz. Ee, herkes sıraya geçiyor. Bazen e, yani ha yapmadan çıkanları da e, kınıyorlar. Neden çıktınız, işte musafaha yapmadınız? Bazen cami içinde, bazen cami dışında insanların sıraya geçtiğini görüyoruz. Sıraya geçerek. Mutlaka musafaha yapıyorlar. E, bunu da namazın e, bir e, yani mütekemmili olarak görüyorlar. Yani namazı tamamlayan bir eş, iş olarak görüyorlar veya sünnet olarak görüyorlar. Bütün bunlar yanlıştır. Yanlış uygulamalardır. Böyle olmaması lazım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında böyle e, merasim halinde musafaha yapmak ve mutlaka e, cemaate katılanların kendi aralarında musafaha yapmaları veya mutlaka imamı e, işte elini almak, onu, onu musafaha etmek e, şeklinde bir e, uygulamanın gerekli olduğu e, şeklindeki algılama, uygulama tamamen sonradan çıkan bir uygulamadır. Yanlıştır. Evet. Diğer soruya hemen geçmek istiyorum. Eee... bazen sırayı kaçırabilirim ama gördüğüm kadarıyla. Hocam diyor, benim sorum ölümden sonra ruhlar berzah alemini gidiyor. Duyduk. Biraz açıklar mısınız? Berzah olacaktı. Evet. Ahsen Hilal kardeşimiz sormuş. Şimdi berzah dediğimiz şey bir perdedir. Berzah'dan kastımız ee, insanın ruhunun e, dünyadan çıkışı ve diğer aleme geçişi, geçişidir. Berzah denen perde, engel, e, onun tekrar dünyaya dönmesini engelleyen bir e, e, duvardır. Berzah alemi daha çok kitaplara baktığımız zaman, kabir e, alemi olarak da algılanmıştır. Ancak e, esas itibariyle ayet-i kerimede وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمَ Ya Tam hatırlamadım ayet-i ama e, onların arkasında e, berzah vardır, yani engel vardır. Ta kıyametin kopuşuna kadar, yani kıyametin kopuşuna kadar oruhlar ruhlar bir daha dünyaya dönemezler. Berzah alemi denen olay her ne kadar kabir e, alemi olarak algılanmış olsa da esas itibariyle ruhlar alemine giden ruhun yeni başlayan alemidir, ahiret alemidir. Erzah âlemi, ah, e, ahiret e, alemidir Ama hangi ahiret âlemidir? Ale, kıyametin kopuşuna kadar, kıyametin kopuşuna kadar olacak, e, devam eden e, ber, e, alemdir O ahiret âlemidir. E, oradaki bütün e, o ruhun, ruhlar âleminde, kıyametin kopuşuna kadar yaşayacak olduğu şey, ya işte azap veya nimetlenme gibi bütün bu olaylar berzah aleminde meydana gelecek olaylar olarak açıklanmıştır. Bu alemin sadece kabir alemi olarak algılanması doğru da değildir. Kabir alemi esasen ahiret alemi manasına geliyor. Biz görselleştirmişiz. işte vefat eden kişinin cismini kabre koyduğumuz için orada bir alem var gibi düşünmüşüz. Yani mezarlıkta diyelim ki bir alem var gibi düşünmüşüz. Esas itibariyle ruh, insanın cevheri olan ruh ruhlar alemine gidiyor yedi kat semadan yükseliyor, semanın kapılarından geçiyor. Beden, yani toprağın hakkı olan o beden, nerede kalıyor? Toprakta kalıyor. Şimdi biz, e, ruhun gitmiş olduğu ruhlar alemini kastetmeyip de, mezarlıkta işte yaşanan bir e, ahiret alemi var diye tutturmuş olsak, bu yanlış olur. Çünkü, o zaman da şu soruyu sormak lazım. Ruhlar alemine giden bu ruh nasıl oluyor da dünya üzerinde bir toprak parçası üzerinde bulunan 2 metrekare bir toprak içerisinde bir alem bir cezalanma veya bir mükafat görme olayı yaşanıyor diye sorarız onun da cevabını bulamayız çünkü ruh orada yoksa orada ceza da yoktur orada mükafat da yoktur peki konuyla ilgili konuyla ilgili ruhun azap göreceğiyle ilgili kıyametin kopuşuna kadar ruhun azap göreceği veya iyi ruhsa mükafat göreceğiyle ilgili haberler hadisler var bunlarla ilgili ne diyeceğiz Bunlarla ilgili diyeceğiz ki elbette bir mükafatlanma veya duruma göre cezalandırılma olayı vardır ama bu dünya üzerinde bir toprak parçası içinde cereyan eden bir olay değildir. Ruhlar alemine giden ruh o alemle ilgili o alemde e, cezalanacak veya mükafatlanacaktır. Olayı bu şekilde görmek lazım. Peki şimdi burada tabi birçok tartışmalar da çıkabilir. Denebilir ki, efendim öyle bir laflar ediyorsunuz ki sanki kabir azabı yok. Hayır, kabir azabı yok demiyoruz. Kabir azabı var. Kabir azabı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrin yanından geçerken, Yazbani, ama yazbani, yazbani, fi kibir, bel hı Bu iki kabir de, bu ölüler azap görüyor. Ama büyük bir günahtan dolayı değil. Daha sonra duruyor, tekrar sözünü yeniliyor. Bilakis büyük bir hatadan dolayı azap görüyorlar. Ama aheduhuma. Rumin belihi bunlardan biri bevlinden, idrarından kendisini sakındırmazdı o amel Ahu kan yemşi bin nemime nemime yapardı diğeri de nemime yapardı diye diye söylüyor Bu hadisin e, zahirinden e, kabir azabı olduğu anlaşılıyor. Kabir azabı olduğu anlaşılıyor. Bunun mekanıyla ilgili, yani kabir azabı acaba o toprak içerisinde mi meydana geliyor? Yoksa ruhlar aleminde mi meydana geliyor? Eğer ruhlar aleminde meydana geliyorsa, peygamberimiz o kabirde e, o iki kişinin azap gördüğünü nasıl gördü? Demek ki o kabirin içerisinde meydana geliyor diye mantıklar yürütülebilir. Ama biz bütün e, gelen hadislerin, e, şumuruna, geneline baktığımız zaman, ruhlar aleminin e, ruhları topladığı ilkesini kabul ettiğimiz andan itibaren e, cezalanma ve mükafatlanmanın ruhlar alemi içerisinde meydana gele, geleceğini e, kabul etmiş oluruz. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili görmüş olduğu şey, e, oradaki görsellik bizzat kabrin o, o kabrim yandan geçerken o insanların azap gördüğüyle ilgili e, meseleyi de şahsen ben şöyle yaklaşıyorum. Evet Peygamberimiz e, insanların algılaması için her şeyi e, görselleştirmiştir. İnsanların algılayabileceği bir e, hale getirmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu da İnsanların kullarının anlayabileceği bir e, halde olayları takdim etmiştir. Nebisine bu şekilde olayı görselleştirerek e, olayı anlatmıştır. Ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine oradaki e, durum gösterilmek suretiyle işte bunlar bu yapmış oldukları hatalardan dolayı şu anda azap görüyorlar. Ey Nebi, işte gör ve bunu orada arkadaşlarına, müminlere anlat şeklinde bir mesajı verebilmesi için orada ilahi bir senaryo gündeme gelmiş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu görüntü orada gösterilmiştir. Bu konuyla ilgili fazla ileri geri de konuşmamak lazım. Çünkü... Evet şu anda sistemden düştük galiba. Sistemden tekrar girmeye çalışalım. Evet. Şu anda sistemden düştük. Yeniden girmeye çalışalım inşallah.